Değerli okurlar, hayırlı akşamlar. Kaldığımız yerden yine her zamanki gibi devam ediyoruz. Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'den şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. resul Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ey Allah'ın Resulü bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas ey Resulullah'ın amcası Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık, esenlik iste buyurdu. Şehr bin Haşib radıyallahu anhden rivayet edildiğine göre o demiştir ki ben Ümmü Seleme radıyallahu anha'ya ey müminlerin annesi resul Ekrem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dininin üzerine sabit kıl diye dua ederdi. Cevabını verdi. Ebu Derda radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve beni senin sevgine ulaştıracak amelleri yapabilmeyi dilerim. Allah'ım bana senin sevgini nesimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Sizler Ya zel celali vel ikram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım duasına devam edin. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah siz çok uzun dua ettiniz ama biz onlardan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ben bu duaların hepsini toplayan bir duayı size söyleyeyim mi? Söyleyin, şöyle deyin. Allah'ım ben peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlı şeyleri diler, o peygamberinin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır i̇bn Mesud Mez'ud radiyallahu rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Allah'ım senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri isterim. Her günahtan uzak kal, her iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Yine Ebu Derda radıyallahu Anh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse duan kabul olsun, istediğinin bir benzeri de senin için olsun der. Üsami bin Zeyd radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur. Cabir radiyallahu anh'den nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize, evlatlarınıza ve mallarınıza beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsanız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resul-i Ekrem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediği sürece her birinizin duası kabul görür. Oysa insan ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Müslimin bir diğer rivayetinde resul Ekrem bir günahı veya akrabayla dargınlığı gerektiren bir şey dilemedikçe ve bir de acele etmedikçe kişinin duası kabul görmeye devam eder buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü acele etmek nedir diye soruldu. Resul-i Ekrem, insan o kadar çok dua ettim de duamın kabul edildiğini hiç görmedim der. Dileğinin gecikmesinden dolayı usanır ve duayı terk eder cevabını verir. Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazlarının peşinden yapılan dualardır buyurdu. Ubade bin Samit radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü uzaklaştırır. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Ortakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Abdullah bin Abbas radiyallahu ah'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. Hilim sahibi Yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan okudukça devam ediyor. Af dileme, istiğfar. Evar el-Müzeni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı Allah'tan günde yüz defa bağışlanmamı dilerim buyurmuştur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi alır ve yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.'' buyurmuştur. Abdullah bin Abbas radiyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''İstiğfar, Bağışlanma dilemeyi devam edeni Allah Teala her türlü darlık ve kederden kurtarır. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. İbn Mesud radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı mı diliyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa Günahları bağışlanır. Şeddat bin Evs radiyallahu anh'ten, Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince, Ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Ya Rab, yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, estağfirullahe ve etubi ileyh Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. ''Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim'' sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Allah Dostlarının Fazileti Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. Hazreti Enes radiyallahu anh'den nakledildiğine göre Resulullah'ın ashabından iki kişi karanlık bir gecede onun huzurundan ayrılmışlardı. Önerinde bir meşale gibi iki ışık peyda oldu. Yolları ayrıldığında da her biriyle beraber bir meşale, evine varıncaya kadar onun yolunu aydınlattı. Buhari, bu hadisi çeşitli kanallardan nakletmiştir. Bu rivayetlerin bazısında bu iki kişinin Useyd bin Hudayr ile Abbad bin Bişr radiyallahu anhüm oldukları söylenmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anhın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Uhud Savaşı'ndan sonra, Adal ve Kare kabileleri Peygamber Efendimiz'e adamlar göndererek Müslümanlığı kabul ettiklerini ve kendilerine İslam'ı öğretecek kimselere ihtiyaç duyduklarını bildirmeleri üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan Asım bin Sabit radıyallahu anh komutasında 10 kişi gönderdi. Mekke ile Usfan arasındaki Hüdat bölgesine vardıkları zaman onların çıkışı müşrikler tarafından Beni Lihyan denilen Huzeyl kabilesine haber verildi. Bunun üzerine Lihyaniler yüze yakın okçuyu Müslümanların peşinden gönderdiler. Asım ile beraberindekiler bunları fark edince bir yere sığındılarsa da okçular onların etrafını çevirdi ve çıkın, ve bize kendi isteğinizle teslim olun. Hiçbirinizi öldürmeyeceğimize söz veriyoruz dediler. Bunun üzerine Asım Ey ahali! Bana sorarsanız ben hiçbir kafirin verdiği güvenceye itimat etmem dedi ve Allah'ım durumumuzdan peygamberini haberdar et diye dua etti. Müşrikler Müslümanlar üzerine ok yağdırdılar ve Asım'ı ve yanındaki altı kişiyi öldürdüler. Hubeyb Zeyd bin Eddesine ve bir üçüncü kişi ise müşriklerin sözlerine inanarak teslim oldular. Bunları ele geçirdikten sonra ellerini yay telleriyle sımsıkı bağlamaya kalkışınca üçüncü zat Abdullah bin Tarık, ''İşte bu birinci hainliktir. Vallahi size teslim olmam, bu şehitler benim içimde bir örnektir.'' dedi. Bunun üzerine onu yerlerde sürükleyip baskı yaptılarsa da onlarla gitmeyi reddettiği için onu da şehit ettiler. Hubeyb ile Zeyd bin Eddesine'yi Bedir Savaşı'ndan sonra Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeybi, Bedir Savaşı'nda Hubeyb tarafından babası öldürülen Haris bin Amir bin Nefel bin Abdimenaf'ın oğulları satın aldılar. Hubeyb, hepsi tarafından öldürülmesine karar verilinceye kadar Haris'in oğulları yanında esir kaldı. Öldürülmesinden evvel Hubeyb, Haris'in kızlarından Ukbe'nin kız kardeşi Zeynep'ten tıraş olmak için ödünç bir ustura bıçağı istedi. Zeynep de ona usturayı verdi. Zeynep'in gafil bulunduğu bir sırada çocuğu Hubeyb'in yanına yaklaştı. Zeynep elinde usturayla Hubeyb'i çocuğu dizinin üstüne oturtmuş halde görünce çocuğu kesecek diye çok korktu. Kadının korkusunu sezen Hubeyb ona, ''Çocuğu öldürürüm diye mi korkuyorsun? Korkma ben bunu yapmam.'' dedi. Kadın şöyle anlatıyor ''Vallahi ömrümde Hubeyb'den daha hayırlı bir esir görmedim. Vallahi bir gün onun zincirle bağlı olduğu halde bir salkım üzüm yediğini gördüm. Halbuki Mekke'de üzüm yoktu. Bu Hubeyb'e Allah tarafından verilmiş bir rızıktı. Hubeyb'i öldürmek üzere adam öldürmenin yasak sayıldığı harem bölgesinden çıkartıp serbest bölgeye götürdüler.'' Oraya vardıklarında Hubeyb onlara bana izin verin de iki rekat namaz kılayım dedi bıraktılar ve iki rekat namaz kıldı. Sonra vallahi ölümden korktuğum için uzattığımı zannetmeseydiniz namazımı biraz daha uzatırdım dedi ve Allah'ım bunların hepsini tek tek say. Birer birer canlarını al ve hiçbirini sağ bırakma diye dua ettikten sonra şu iki beyti okudu. Okudukça, Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça sona erdi. Okuyan Serpil Özcan, Profesör Doktor Mehmet Emin Özapçarın Ufka Yolculuğu Kültür Yarışması için hazırladığı Bin Bir Hadis Seçkisi isimli eserine dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar.